Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nden bahsedeceğiz sizlere. Bir de konuğumuz var. Antikapitalistlerden aktivist Özdeş Özbay. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Özdeş e, geçtiğimiz hafta değil değil mi? Geçtiğimiz, geçtiğimiz hafta, mi? hafta. Geçtiğimiz hafta. Geçtiğimiz hafta. Özür dilerim. Geçtiğimiz hafta Madrid'de Büyük greve de katıldı evet. aynı zamanda evet. oradaki atölyelere de katıldı hem kendi izlenimlerini öğrenebilmek için hem de aynı zamanda Sıfır Gelecek platformu üzerinden yapılan çağrıyı biraz daha detaylı konuşabilmek için bugün yayınımızda bize eşlik ediyor. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk Öncelikle izlenimlerinizi bize aktarabilir misiniz nasıl geçti? Ee, yani şimdi COP zirvesi hakkında aslında söylenebilecek yani zirvenin kendisi için söylenebilecek çok fazla bir şey yok zaten sadece karbon ticareti neredeyse yapılıyordu. Ama COP'u protesto eden bir dizi e, hareket vardı. Bunlardan en büyüğü zaten 6 Aralık'ta gerçekleşen büyük yürüyüştü. Yarım evet. milyon kişinin katıldığı, Greta'nın da konuşma yaptığı yürüyüş. Biraz bundan bahsediyoruz ama bunun ötesinde FFF'in hem COP'un içerisinde yaptığı hem dışarısında yaptığı eylemler vardı. Bir de XR'ın özellikle ikinci haftadan itibaren hemen her gün e, şehrin çeşitli noktalarında yaptığı eylemler vardı. Dolayısıyla sürekli bir protesto hali vardı. Şehir aslında bir tür ayaktaydı. Yani teyakkuz halindeydi. Dolayısıyla e, polislerde diyebiliriz. E, Türkiye'dekinden biraz farklı olarak o kadar büyük bir şiddet uygulanmadığını e, görsek de gene de birçok e, eyleme müdahalede bulundu aslında evet. e, polis. En sonunda da zaten bugün genel grev ilan edilmesine sebep olan FFF'in yani e, genç aktivistlerin sahneyi, sahne işgalini aslında olmaması gerektiği şekilde sert bir müdahalede bulundu ve insanları attı. Ee, ama belki başlangıç noktası şey olsa hani e, daha iyi gibi konuşmanın bu yarım milyon kişinin yürüyüşü. Büyük Biliyor grev. Mi? Evet büyük ö, grev. Ee, burada en önde şimdi uzun zamandan beri son 4-5 yıldan beri hareket iklim adaleti diye bir kavram e, ortaya atıyor. Ve en önde yerlileri ve göçmenleri her zaman e, yürütüyor. Bu sefer de aynısı oldu. Şimdi şeyi unutmamak lazım bu... E, KOP zirvesi aslında Şili'de gerçekleşecekti ama evet. Şili'deki büyük eylemler sebebiyle Madrid'te alındı son e, bir ay içerisinde fakat hala KOP'un aslında ev sahibi Şili devleti gözüküyor. E, ...bu devlet ciddi şiddet uyguladı... Ee, ...şeyde... E, ...kendi ülkesinde sokağa çıkan insanlara karşı... ...gözünü kaybeden yüz küsur kişi... ...hayatlarını kaybeden evet, insanlar evet, da var... ...tecavüze uğrayan işte... O, bu, ...gerçi hala bir tam bir belirsizlik var bu konuda ama... E, ...tecavüze uğrayan ve katledilen e, insanlar var... ...dolayısıyla bu hareketin... E, ...özellikle bu yarım milyon kişinin... ...en çok üzerinde durduğu meseleydi... ...yani KOP zirvesi Şili Devleti'ne sahip çıkarken... Yarım milyon kişi de Şili'deki halk hareketine aslında sahip çıkıyordu ve en önde yerliler vardı. Yani eğer aslında Şili'de COP zirvesi yapılsaydı, Latin Amerika'nın dört bir yanından Amazonlar dahil yerli halklar çok büyük bir katılım gösterecekti. Şimdi bu tabi fiilen engellenmiş oldu. Zaten COP zirvesine alenen alınmaları da, temsilcilerin alınması da engellendi evet. yerlilerin. Dolayısıyla en öne yerli halklar, özellikle Şili'den gelen Mapuche. ...yerlileri e, şey yaptı... E, ...yerleşmiş oldu. Buna özel bir önem verdi hareket. Çünkü Mapuçeler, Şili'deki eylemlerde... ...en önde duran e, insanlar... ...aynı zamanda ekolojiyle birleşik... ...yani doğayla birleşik bir yaşam... E, ...yaşıyorlar. E, dolayısıyla hareketin... hani ...en önemli e, dayanışma gösterdiği kesim... ...yerler oldu. Bütün alternatif zirve... ...boyunca da her yerde yerliler... E, e, ...konuşmalar yaptılar... E, ...zirve boyunca... Dolayısıyla birincisi buydu, ikincisi hemen ardından kadınlar e, yürüdü. Yine burada da Şili e, önemli bir motivasyondu çünkü herkes hatırlar bu Las Evet. E, kadınların Şili'li feministlerin o başlattığı dalga bütün e, dünyaya yayılmıştı. Bunu bir tür yürüyüş içerisinde. ...böyle hep birlikte söylenebilir ve yürüyüş devam edilebilir formata getirmiş e, şey kadın hareketi. Dolayısıyla böyle genç kadınların koşup koşup hani şeyi duyar duymaz e, feministlerin kortejine aktığını ve bunu da söylediklerini e, şahit olduk. Hareketin aslında en önemli şeyiydi. Şili oradaki mücadele tabii tesadüf değil neoliberal politikaların başlangıç yeri. O yüzden bir sloganı vardı. Neoliberalizm burada başladı burada bitecek falan diye. Dolayısıyla bu, bu, Şili önemli bir motifti. Ee, bu yarım e, milyonluk e, yürüyüşte. Bunun, içi, bunun dışında en hareketli e, aslında şey e, kortejde FFF olduğunu e, söylemek lazım. Genç çıktım Tüm... aktivistler. Friday's for Future erkek. Evet, efendim. evet, e, doğru. Açılımını <gülüyor> yapmadım. E, Tabii muazzam genç e, bir hareket ve aslında bütün diğer e, şeylere, kortejlere baktığımızda politik olarak da en radikal olduğunu hı hı. görüyoruz. Zaten KOP zirvesinde yaptıkları eylem de aslında orada yapılan bir yandan en radikal e, eylem. De. Yani bizzat zirveyi durdurmak üzere çünkü şey yapmışlardı. E, bir eylem yapmışlardı. E, Greta e, bir konuşma yaptı. 6 Aralık'taydı tabii bu grev. Böyle... Kop zirvesinde yaşanan olaylar hani 11 Aralık'ta hı hı. gerçekleşti ama daha Greta e, sahneden konuşma yaparken kalabalığı şunu söylüyordu. Dört duvar arasında yapılan toplantılara güvenmeyin, Umut burada, sokakta diye bir konuşma yapmıştı. Aslında ne kadar haklı olduğunu birkaç gün sonra bir grup gence dahi demokratik, barışçıl bir protesto hakkında tahammül göstermediklerinde görmüş olduk. Zaten zirveden de yani neredeyse hiçbir şey ...çıkmadı iklim değişikliğini durdurmak adına. Aynısı galiba e, Greta tarafından yapılan açıklamada şirketlere ve hükümetlere de güvenmeyin şeklinde verilen bir mesaj içerisinde barınıyordu. Yani bu mesajın altı da aynı şekilde dolduruluyordu. Ki birçok şirketin ve hükümetin de kendi PR'ını kendi e, halkla ilişkiler çalışmalarında gerçekleştirmeye çalıştığı e, bir iklim zirvesiyle de karşı karşıya olduğunu söylenebilir galiba. Tabii zaten zirvenin alenen sponsorları var. Bunlar şirketler bunların bir kısmı karbon şirketleri bir kısmı e, yenilenebilir enerjiye yatırım yapan e, şirketler. Ama şey çok rahatsızlık vericiydi hemen herkes açısından şirketlerin sponsorluğunda lobilerin temsiliyetinin bu kadar fazla olması sivil toplumun zaten çok az temsil ediliyor olması, bir adaletsizlik vardı. Evet. KOP sirvesinde FFF zaten aslında bu yüzden biraz da bu eylemi yaptı yani Hı -hı. sivil toplumun Hı -hı. sesine yer verilmiyor özellikle yerliler hiç ...alınmadıkları için de bir protesto e, gerçekleştirmişlerdi. E, zaten Madrid'de bir hafta boyunca yapılan eylemlerin... E, ...noktalarından bir kısmı şeydi... E, ...şirketlerin e, çeşitli sponsorlar Hı -hı. dahil... E, ...fosil yakıt şirketlerinin Madrid'deki merkezleriydi. Özellikle... E, ...Brezilya'dan gelen aktivistler... E, ...Brezilya'da muazzam yatırımlar yapan Portekizli... ...fosil yakıt şirketinin önünde... E, ...headquarters önünde, şey, merkezinin önünde... ...eylemler yaptılar, yerlilerle birlikte... ...Brezilya'dan gelenlerle birlikte... ...dolayısıyla evet böyle bir şey vardı... E, ...dengesizlik vardı... ...ve dolayısıyla hedefti aktivistlerinde... ...şirketler. Peki medyanın ilgisi nasıldı? Geçen sene Katowice'de o kadar fazla... ...bir ilgi olduğundan bahsedebilmek mümkün değildi... ...fakat bu sene kitlesel bir hareketin de... ...aynı zamanda işin içine girmesi gibi bir durum... ...söz konusu evet. oldu. E, o medyanın... ...ilgisini nasıl gördün? Şimdi medyanın kopa olan ilgisi... ...bir rutin bir ilgi var sonuçta devletler... ...geliyor diye... Ama COP'a olan esas ilginin medya açısından e, tabii FFF e, hareketiyle birlikte olduğu bir gerçek. Yani e, Greta'nın gelişi yani neredeyse Trump'ın gelişinden kop <gülüyor> zirvesini daha büyük bir e, medyatik bir olaydı e, açıkçası. Onun içeri girmesi bile yani ortalığın e, böyle tarımar olmasına gazetecilerin açısından böyle şeydi. E, bir heyecan yaratan bir durumdu. Dolayısıyla böyle bir fark var ama alternatif zirve... E, açıkçası medyada yani hiç e, şey bulmadı e, destek bulmadı e, Önceki yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Paris'teki Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı dönemde Yani bu mavi ve yeşil zon diye hani ayrılıyor şeyler hı hı. E, Katılım e, te, temsilcilerin kabul edildiği yerler Mavi zon daha çok devlet ve şirket temsilcilerinden falan oluşuyor Bir de kabul edilen sivil toplum temsilcileri oluşuyor Yeşil zon daha alternatif olurdu Buraya genelde işte yerliler ve diğer sivil toplum hani çevre hareketleri falan daha aktif katılabilirdi. Ama en azından bir resmiyet içerisinde alınırdı. Bu sefer e, Mavi Zorna zaten sivil toplum temsiliyeti çok azdı. Yeşil zona e, daha çok yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlerin şey oldu. Orada da sivil toplumun temsiliyetinin olmadı. Dolayısıyla kimsenin umursamadığı bir şeydi. E, alternatif zirve tamamen resmiyet dışı. ...bir halde yani böyle kenara itilmiş olduğunu sivil toplumun aslında bu zirvede çok net hani bir şekilde görmüş olduk. Böyle bir fark vardı. Bunun bir sonucu olarak da medyanın öteki tarafa resmi olmayan e, alternatif zirveye pek bir ilgisinin olmadığını gördük. Peki işçi hareketlerinin içinde bulunduğu, daha doğrusu işçi hareketlerinin ilgisi nasıldı? Daha da basit bir şekilde anlatmam gerekirse soruyor. Evet. Ya yürüyüşte kortejleri vardı Hı -hı. işçi hareketlerin ama tabii bu çok İspanya hani merkezde evet. sonuçta Madrid'de gerçekleştiği için. Bir de son ana getirilmiş bir etkinlik olarak Evet, evet. Yani hayva. aslında zaten 500 bin çok, çok yüksek bir rakam bu kadar e, geç hani organizasyon evet. yani Şili'de olsaydı gerçekten biz diyoruz yeni bir Seattle yani geliyor falan diyorduk. E, bu olmamış oldu. E, Alternatif zirvede çok sayıda toplantı vardı. Sendika temsilcilerinin sadece İspanya değil bu sefer. İngiltere'sinden e, Norveç'ine kadar ben de birkaçına girmek e, şansı buldum. Örneğin işte One Million Climate Jobs denilen yani iklim için bir milyon istihdam. Mesela projesi bunlardan bir tanesiydi. Sendikaların da gündemine gelen İngiltere ve Güney Afrika sendikalarının özellikle acilen yani şunu söylüyorlar iklim acil durumu çok önemli bir taleptir. İklim acil durumu Aynı seferberlik ilanı gibi nasıl hani devletler seferberlik ilanında hızla asker alıyorlar şeye e, devlete bu şekilde hem hızla e, istihdamda bulunmalılar ve bir enerji politikası değişikliğin insan gücünü derhal istihdam etmeliler ki bu e, insan gücü olmadığı müddetçe dönüşümü gerçekleştiremezsiniz. Güneş enerjisi panellerinin fabrikalarını kuracaksanız önceden istihdamını ...başlatmanız, yalıtımı yapacaksanız... ...hemen bunun eğitimlerini e, vermeniz... ...bu, bu kadroları yetiştirmeniz lazım. Topyekün bir seferberlik. Evet, aslında seferberlik çağrısı e, bir tür. Do aynı zamanda tabii şey yani... Bir, ...bir milyon tane sırf iklim meselesiyle ilgili... ...işlerde çalışan insan demek... ...bütün bir ilişkileri açısından baktığınızda... ...toplumda yani 20 milyon kişinin... E, ...neredeyse etrafında... ...iklim istihdamı işinde çalışan... ...bir arkadaşının veya evet. akrabasının olması demek... ...bu da tabii... Ee, önemli bir bilinç yani çok hızlı bir bilinç sıçraması anlamına geliyor diye şey yapıyorlardı ve bu, bu program İngiltere'de sendikaların e, da dahil olduğu bir e, kampanyanın sonucuydu. Güney Afrika'da da böyle e, ama daha tabii bundan öte henüz çok gidebilmiş değil. Evet bu da birçok eleştirinin kaynağı olan bu duruma nasıl geçilecek yenilenebilir enerjiye dayalı bir ekonomik sisteme nasıl geçilecek sorusundaki adil geçiş tanımlamasının evet. Ee, cevap verir nitelikte. Bir de galiba siz e, döndükten sonra... E, ...verilen bir çağrı vardı. Bu iklim aktivistlerinin... ...Fridays for Future hareketi üzerinden yaptıkları... ...ve bugüne tekabül eden tarihte... ...küresel grev çağrısı vardı. Bundan biraz bahsedebilmek mümkün mü? Evet. Yani şey... E, ...bu müdahale sonrasında... Heh, ...yapılan müdahale için. sonrasında... ...bugün için yapılmış olan bir çağrıdan bahsediliyor. Hı -hı. Ee, Türkiye'de de... ...İzmir ve... İstanbul'da yapılmış olan çağrılar var. Evet. Ee, biz aslında sıfır gelecek kampanyası hani Türkiye'de şeyden hatırlanabilir dinleyiciler. 20 Eylül'deki 3. Üçüncü... E, ...Uluslararası e, Küresel iklim Grevi'ni örgütleyen kampanya. Çok evet. sayıda platformun yan yana geldiği bir e, oluşumdu bu. Kadıköy'de yaklaşık 3500 kişiyi çok büyük bir yağmur hani şeyi altında e, bir araya getirmiştik. Ve bir iklim festivali de düzenlemiştik. Bu İstanbul'daydı sadece. E, evet bu sadece İstanbul'daydı. E, sıfır Gelecek İstanbul'un yaptığı. E, şimdi biz aslında 13 arayken yani Cop sirvesi için... Bir yandan bir e, cuma basın açıklaması vesaire gibi bir şey öncesinden organize e, ediyorduk. Ama 11 Aralık'ta FFF aktivistlerinin yönelik zirvenin hemen ardından... ...FFF küresel ölçekte bunu protesto edin e, diye bir genel grev çağrısı yaptı. Hatta kop'a güvenme diye bir hashtag de evet. e, kullanıyorlar. E, önemli bir e, slogan bence. E, dolayısıyla cuma günü... Bu cuma yani bugün aslında bu akşam saat 7'de Oda Kule'nin arka tarafında yani Tepebaşı tarafında bir, bir basın açıklaması yapacaktık. Bu daha çok kop zirvesini eleştiren bir şey olacaktı. Şimdi bundan daha da hani biraz içeriği değişmiş oldu. Buradaki anti demokratik müdahaleyi de protesto eden bir hale çevirdik. Katılımın daha da yüksek e, olacağını düşünüyoruz. E, sıfır Gelecek'in e, yaptığı bu e, çağrıya. Bütün dünyada insanlar sokağa çıkacaklar. Biz de Oda Kule'nin arkasındaki tepebaşı tarafında e, olup tepkimizi dile getireceğiz. Vakti olan herkesi de tabii bekleriz bugün. Evet, e, anetteki haberde şu şekilde aktarılıyor bu e, çağrı. İklim aktivistleri, bu biraz önce bahsettiğimiz müdahaleyi protesto eden Fridays for Future hareketi Konferansın sonuncu gününe denk gelen 13 Aralık'ta yani bugüne herkese küresel greve çağırdı diye yazmışlar. Ve Madrid'deki iklim değişikliği konferansında milyonlarca insanın sesinin susturulması bu şekilde protesto edilecekmiş. COP25'in değerli sonuçları yoktu. Sivil toplum COP25'den kovulurken fosil yakıt lobicileri hala içeride. Buna tahammül edilemez evet. deniliyor. Ve genç iklim aktivistleri de sosyal medya üzerinden COP'a asla güvenme ya da never trust the COP 25 Fesh'deki ile beraber bir kampanyaya başladılar. Türkiye'den de daha önce biraz önce bahsettiğimiz 20 Eylül grevini düzenleyen sıfır gelecek kampanyasını yaptığı bir çağrı var. Ee, Taksim Odakule'de saat 19'da bir araya gelecek iklim ve ekoloji aktivistleri ve herkes aynı zamanda çağrılıyor. Ki Greta'nın son açıklamalarına da baktığınız zaman o da aynı çağrı yapıyordu. Artık herkesin iklim aktivisti olması gerekiyor evet, diyordu. Evet, evet. İklim konferansında dünyanın liderleri iklim krizine karşı somut ve etkili adımlar atmadık ki yetersizliklerini ve COP25 ya da e, COP25'teki aktivistlere yönelik müdahaleye protesto edecekler. Bu e, çağrı İstanbul'da saat 19'da Taksim'de Oda Kulesi'nin önünde yapılacak, arka tarafında yapılacak ve aynı zamanda İzmir'den de gelen bir çağrı var. İzmir'de de yine aynı bugün saat 19'da ÖSYM'nin önünde Alsancak'ta yapılacak evet, olan aynen. bir basın açıklaması olacak. Sıfır Gelecek platformu hakkında kampanyası özür dilerim hakkında biraz da konuşalım Din, bilmeyen dinleyicilerimiz de vardır. Nasıl gidiyor çalışmalar? Ee, sürekli olarak toplanıyor e, sıfır gelecek aslında. Daha çok merkezinde küresel çağrılar var. Küresel evet. iklim çağrılarını Türkiye'de organize etmek var. Dolayısıyla böyle bir şey platform geniş bir e, katılımın olduğu e, bir dizi platformun içerisinde yer aldığı e, bir oluşum e, sıfır gelecek. Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek diyor aslında isminin şeyi bu çıkış noktası da IPCC raporudur. 2030 yılına kadar karbon salımını sıfırlamadığımız müddetçe ki sıfırlasak bile şey kesin değil bir buçuk derecenin altında küresel ısınmayı tutacağımız kesin değil ama bunu yapmadığımız sürece iki derecenin üstüne garanti çıkacak küresel ısınma ve bu bir felaket anlamına gelecek hepimiz için. E, dolayısıyla bunu e, küresel çağrıları şu anda dünyadaki Türkiye'ye getiren onu bir işbirliği e, şeklinde organize eden bir e, oluşum sıfır gelecek. Evet, siz de anti kapitalistler olarak e, evet, biz e, de bir bileşeniniz, e, bir bileşenisiniz. Aynı zamanda onu da söyleyelim. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan bir de e, evet toplantı etkin, var. Hı, etkinlik toplantı var. olacak. E, bu anti kapitalistlerin düzenlediği yarın yani cumartesi günü e, gerçekleşecek bir etkinlik aslında kop zirvesini Biraz değerlendireceğiz burada e, devletler şirketler neler konuştu hı hı. bizim taleplerimiz beklentilerimiz nelerdi bir de yeni hareketi konuşacağız yani aslında iklim hareketi yeni değil. Daha öncesinden de yaklaşık 10 küsür, 15 yıldır hani var olan bir hareket. Ama bu özellikle FFF ve Xarın hemen hemen eş zamanlı olarak ortaya çıkışıyla niteliksel bir dönüşüm var ee, harekette. Biraz bunu e, konuşacağız. Konuşmacılar bir tanesi ben olacağım. İşte Madrid'deki e, deneyimlerim üzerinden de birazcık e, e, daha fazla değerlendirme yapacağız. E, bir diğeri Ömer Madra. Olacak Programcılarımızdan Evet herkes tanıyordur herhalde Dolayısıyla birlikte saat 3'te Taksim Hill Otel'de olacak bu toplantı Yine zamanı olan herkesi bekleriz Yarın Evet yarın evet, Bu iki çağrıyı da yaparak muhtemelen programımızın sonuna da gelmiş bulunmaktayız Çok teşekkür ederiz katıldığınız ben için Ben teşekkür ederim Akşam görüşmek üzere Görüşürüz yarın görüşmek üzere diyelim. <gülüyor> ee, i̇klim için özür dilerim İklim Acil Programı'nın da bugün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İklim Acil Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can tombi